1467 numaralı konu, Ebu Musa ile Hazreti Ömer'in geceleri ilmi sohbetler yapmaları, bir gece Ebu Musa el-Eşari yatsı namazından sonra Hazreti Ömer'in yanına geldi, Hazreti Ömer, bu saatte ne arıyorsun, diye sordu, Ebu Musa, seninle konuşmak için geldim, dedi, Hazreti Ömer, konuşmak için vakit geç değil mi, deyince de, fıkhi bir meseleyi görüşmek istiyordum, karşılığını verdi, bunun üzerine oturdular ve uzun bir süre konuştular, bir ara Ebu Musa, ey müminlerin emiri, biraz da namaz kılsak, diyecek olduysa da Hazreti Ömer, biz zaten şu anda namazdaymışız gibi sevap kazanıyoruz, diyerek konuşmayı sürdürdü.